Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillahi ve ba'd Faslun Leyse fi akalle min min al bakari şey'un Burada sığırları anlatacak Sığır, öküz, efendim başka Ne için? E, camış onun içine giriyor Leyse fi akalle min min al bakari şey'un Eğer Otuzdan az olursa inekler, inekler otuzdan az olursa onda zekat yok otuzdan az olursa. E peki ticaret için olursa bunlar ne gerekir o zaman? Ticaret malı üzerinden yani seksen gram altın nasıl nisab oluyor onun üzerine çıkınca tamamından kırkta bir veriyorsanız bu da ticaret malı olur, ticaret malı gibi verilir. Eğer tarla sürmek için e, vesaire yani bun gibi yük taşımak için küzleri e, çok olsa bile onlara zekat düşmez. Yani, ticaret, malı, onlar Tabii ticaret malıysa 80 gram altın üzerinden kıymetini hesaplayıp vereceksiniz. Kıymetini hesaplayıp. Peki vafi selahine tabiun ev tebiatun 30 tane sığırınız varsa. O zaman ya da camışınız varsa bir tebi ya da tebiye veriyorsunuz. Peki nedir tebi? Wahiyel Leti Ta'net Fisaniyeti ikinci senesine giren hayvana sıra tebi denir. Tabi dişi ise tebi şey dişi ise tebiye, erkekse yani öküzse tebi denir. Efendim 30 tane sığrınız varsa ya bir tane iki yaşına giren tebi veriyorsunuz veya tebiye veriyorsunuz. Düve mi denir buna? Dana mı denir? <gülüyor> Düve. Peki, "ve fil arba'ina av musin nun 40 tane varsa hayvanınız bu durumda ne yapıyorsunuz? Bir musinne ya da musin veriyorsunuz. O da nedir? 3 yaşına giren e, dişi hayvana 3 yaşına giren 3 yaşına giren ineğe müsinle, 3 yaşına giren öküze müsin denir. Dolayısıyla 40 tane sığırınız varsa 3 yaşına giren ya bir öküz ya da bir ineği zekat olarak verirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e böyle emrediyor. Bunun üzerinde icma var. Ve ma zade bi hisabehi ila ila 60 bunun üzerine artan olursa yani 40'ından sonra artarsa orada ne gerekir? Yani bi hisabihi yu'ta bi hisabihi hesap edilir, ona göre verilir. Yani 40 tane sığırınız vardı. 41 olursa ne verilir? 40'ın 40'ta biri. Yani 40'ın 40'ta biri ne kadarsa o kadar hesaplanır. 40'ta 1 olarak kıymeti eklenir buna. Yani bu görüşe göre Ebu Hanife affı kabul etmiyor. Arayı hesaba koyuyor bak. Arayı sığırda ne yaptı? Hesaba kattı. وَمَاْزَادَ بِحِسَابِهِ اِلَى السِّدِّينَ يُعْطَى بِحِسَابِهِ وَفِ السِّدِّينَ 60'a ulaştığında 60 sığırınız varsa تَبِعَانِ اَوْ تَبِعَتَانِ iki tane tebi ya da tebi'e verirsiniz. Tebi neydi? 2 yaşına giren Öküz ya da iki tane öküz verir veya iki tane dana verir. İki tane dana verir kim? 60 tane sığırı olan. Wa fi sebeine musin netun wa 70 tane ineği varsa bu durumda bir tane müsinne veriyor. Müsinne neydi? Üç yaşına giren inek ve tebiun bir tane de tebi verir. O da neydi? İki yaşına giren. Bir öküz, e, demek ki a, 70 tane e, sığırınız varsa 3 yaşına giren bir tane inek veriyorsunuz, bir de 2 yaşına giren öküz veriyorsunuz. وَفِيْ سَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ 80 tane ineğiniz varsa 2 tane müsinne veriyorsunuz. Yani 3 yaşına giren 2 tane dana veriyorsunuz veya inek veriyorsunuz. 3 yaşındakine dana denir mi? Doğurdu mu artık inektir değil mi? doğurdu mu inek daha dana denmez ona He? Evet. Öyle var ya sıpa büyüdü neydi adı öyle bir şey neyse wa ala hada yentakilu'l fardu fi kulli 'ashrati min tabi'in ila bir hocamız vardı iyi bir hocamız Allah Teala ona hayırlı ömürler nasip etsin böyle latifeliydi e, ilim sahibidir tefsirde maşallah vardı e, böyle ders anlatırken sınıfta aklına gelirdi gülmeye başlardı bir şey e, herkes anlardı gibi bir şey anlatacak ama anlatamıyor sınıfta bayanlar vardı kızlar vardı Haseki'deyken derdi ki bu biraz peştamalı kısa derdi bunun veya peştamalsız bu, burada anlatılmaz derdi bu yani böyle argo bozuk şeyler anlatmazdı da tabii onun edebi hele bir mecliste kadın varsa yani kadınla aynı sırada ders okunmaz ama maalesef böyle oluyor ama e, olsa bile edep adaba her zamankinden çok daha fazla riayet etmek gerekir değil mi ifadelere gerekir. Efendimfi tem yine musinnetani 80 sığırda iki tane müsinle veriyoruz bu va da y takılul Farulu fikullli aştin min ila musinnetin her onda 80'in üzerine çıkınca Efendim bu nisab nasıl değişir bir tebia bir musinle tebe neydi efendim, İki yaşına giren üç yaşına giren bu şekilde devam eder değişir diyoruz. As-salâtu lillâhü wa tuḥbiley